Kevser Suresi Necim 29 Şüphesiz biz sana bol nimet verdik. Öyleyse Rabbin için salat et. Yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek ol, toplumu aydınlatmaya çalış ve karşılaşacağın zorlukları göğüste. Şüphesiz seni horlayan, sonu olmayanın, yaptıkları işe yaramayanın ta kendisidir.